Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Çağatay Anadolu Hoş geldiniz Çağatay Hoş Bey. Ee, Çağatay Bey uzun yıllardır Türkiye'de yayıncılık yapıyor. Kendisi e, tabii yaptığı bir sürü şey var ama bugün e, asıl yayıncılık olarak... E, ...kendi iki yayın evinin kitap yayınları ve e, helikopter yayınlarından bahsedeceğiz. E, kitap yayınları aslında birçok seri... ...işte yemek kültürü, Osmanlı kültürü... ...düşünce... İşte ...bir ara sahaf da vardı maalesef yürümedi... ...orada da <gülüyor> birlikte... ...kitap yapmıştık... Ee, ...yani ne, nasıl e, bu fikir... ...ortaya çıktı... ...bir de mesela tarih kitapçılığı yayınlarında da... ...ayrı bir yeri var... ...kitap yayınlarının... ...oldukça hani tarihin ne diyelim... ...daha gündelik hayat... ...kısmına, gündelik pratiklerine... ...daha yakın e, eserlere... Tarihin bu şekilde algılanmasına daha e, meyal eserler basmaya e, çalışan bir yayınevi gibi görünüyor. Biraz öyle başlayalım mı? Evet. Ee, benim yayıncılığım daha eskiye dayanır ama e, 1990'da 91'de tarih hakkında çalışmaya başladım. Onun yayın bölümü, bölümünü yönettim. Tabi Tarih Vakfı'nın zaten e, Tarih Vakfı Yurt Yayınları adlı e, bir yayın evi vardı. Ayrıca dünden bugüne İstanbul Anos çıkardık. Ben onun koordinatörüydüm. Dolayısıyla olsa da birçok e, tarihçiyle e, tanışma olanağım oldu. E, mesela bunlardan birisi de çok e, değerli arkadaşım diyebileceğim Stefan Yerasimos idi. E, Stefan'la Tarih Vakfı'nda yapmak istediğimiz bir e, seyahatname serisi vardı. Stefan kendisi bu konuda çok çalışmış birisi olduğu için konuyu çok iyi biliyordu. Hatta bana diyordu ki e, Rus hacılarının Konstantinopolis anlatılarına kadar uzanabilir miyiz bilmiyorum Çağatay ama bu alan bizim tüketemeyeceğimiz kadar e, derin bir alan demişti. Sonra ben onun sağlığında 2002'de kurdum bu yayın evini. Tarif hakkından 2000 yılında emekli oldum. Ee, onun sağlığında 2005'e kadar e, bir e, sahaftan seçmeler başlığı altında hı hı. burada kastedilen şey daha önce yayınlanmış ama Türkçe'de yayınlanmamış bazı eserleri e, tekrar e, Türkçe'ye kazandırmak idi. E, bir Seyahatname dizisine başladım ki şu anda herhalde 30'un üzerinde e, seyahatname yayınlamışımdır. E, Stefan'la onun e, Fransa'da yayınlamış olduğu Turlefot, Tavernier, Teveno seyahatnameleri gibi seyahatnameleri onun sağlığında birlikte yaptık. Yani çevirileri gözden geçirdi, kendi yazmış olduğu notları e, toparladı. Fransız okuru için yapılmış olan bazı notları çıkardı falan. Ama maalesef onu çok erken beklemedik evet. bir şekilde kaybettik. Aynen. Sonra ben yani kendim devam ettim şeye Stefan'ın yokluğunda. Yani tarih konusuna ilgim bu süreçte başladı. Ama sizin de biraz evvel dediğiniz gibi kitap bir sadece tarih değil, e, sosyal bilimler alanında da kitaplar e, yayınlıyor. E, bilim alanında kitaplar yayınlıyor. Yani Doğa ve Bilim diye bir dizisi hı hı. var. Evet doğru. Çok güzel bir seviye bir de şey var e, lafınızı kesiyorum da e, bu yemek kültürü hmm. mesela kitap hmm. yayınlarının hmm. hatta bugün teşekkürler yes, en tamam. son e, Yemekle devralem Alem de geldi. Bu e, yemek kültürünün e, tarihle birleştiği kitaplar da e, sizinle mi başladı daha, ya da daha görünür mü oldu? Çünkü Onu artık bugün baya çok oldu. Bunu söyleyemeyeceğim yani belki bende bir yoğunluk vardır ama yani hiçbir şey benimle başlamamıştır koşkusuz. Şimdi aslında bu tarihçilikte Meydana gelen Bir değişimin sonucu Yani eskiden tarih Böyle majör konularda evet. Çalışılan bir şeydi Sonra gündelik hayatta Dair şeyler çalışmalar Ağırlık kazanmaya başladı Yemek tabi Toplumu anlamak için de oldukça önemli bir alan Ve Bu konuda birçok Kitap çıkmaya başladı biz e, yemek tarifleri yapan kitapları değil de e, evet. bunun tarihçesini, yani yemeğin ve mutfağın tarihçesini ele alan e, kitaplar yayınladık. E, ve yani çok e, okurların da sevdiği bir e, tür bu. yani Biz de zevkle yaptık. Okurlar da iyi yanıt verdiler buna. Hı hı. ...işte bu da son kitabımız bu... Yemekli. ...Defne, Defne e. Karahasonoğlu'nun... ...Yemekle Devri yani Alemi... Yani. ...Küreselleşme Kimlik Teknoloji... ...bu ay çıktı bu... Merak e, ...umarım efendim. okurlar beğenecektir... ...biraz e, tabii sizin... ...yayın evinizi yakından tanıyan... ...okurlar biliyorlar ama... E, ...kitap yayınlarının... E, ...kare şeklinde neredeyse evet. kitapları... Evet. ...bir de kitap formatları da... Evet. E, ...farklı... Ee, mesela bunu özellikle tercih mi ettiniz? Evet. Ee, ve bu çok ayırt edici bir şey bir yayın ev açısından. Evet. Yani sonuçta bu bir hafta durduğunda ya da herhangi bir e, kitapçıya gittiğinizde kitap yayınlarının kitabı olduğunu... ...yani uzaktan bile görseniz direkt fark edebiliyorsunuz. Evet. Bu özellikle düşünülmüş bir şey mi? Özellikle düşündüm o yayın evini kurmadan hatta tasarım aşamasında Bülent Erkmen'e gitmeden evvel. Hı. Ee, şimdi tek bir format da kitap yapmak istiyordum. Yani büyük boy kitaplar, küçük boy kitaplar falan yapmak istemiyordum. Ama resimli e, resmi de bolca kullanabilecek kitaplar yaptığım, yapmayı planladığım için kitabı açtığınızda Hı. çift sayfa açılımının normal kitaplardan daha uzun olmasını istiyordum. Evet. Ki böylece hani hem metin hem resim e, bir sayfa e, düzeni e, yapmak mümkün olsun. Dolayısıyla hani Çoğunlukla kitapların eni 15 santim civarındayken ben onu 16,5'a çıkardım. Hı hı. E, bu nedenle de biraz e, karemsi oldu. Yani yüksekliği 21,5 santim. E, biraz karemsi oldu tabii. Gene yani de kareden epey uzak ama. Onu yaparken epey tereddüt etmiştim. Çünkü okurlar kütüphanelerindeki düzeni severler. Yani böyle çıkıntı yapacak <gülüyor> bir şey. kitabın. Tepki çekeceğinden de biraz korktum aslında ama sonuç olarak yaptım ve okurlar memnun oldular yani evet. tepki duymadılar memnun oldular birçok okurum bahsetmiştir yani bunun boyutlarını kendileri mutlu ettiğini evet. söylemişlerdir şey de var okunma açısından da mesela kitabın parçalanmaması aynı hı. zamanda kullanışlı bir şey. Hı hı. Ben de mesela başlarda bir okur olarak yadırgamıştım ama sonradan çok evet. sevdim. Şimdi burada başka sınırlar da var. Kitabın, kitap sayfasının genişliğini çok büyütürseniz okumak için gözün takip edeceği mesafe hı. büyüyor ve sonra alt satıra geçerken de zorluk oluyor okur hı. açısından. Dolayısıyla yani Kitap hem ergonomi, insan ergonomisi açısından e, dikkatle düşünülmesi gereken bir şey. Kitabın tasarımı, boyutları, okunabilirliği. Evet, Bir de sizin yayın evinizin özelliği, e, yani ben tabii kendi e, okur tecrübem ve sizin yayın evinizi takip ettiğimde şeyi görüyorum. E, bol miktarda e, işte bahsettiğimiz tarih kitapları çeviri başka dünyalardan hem Osmanlı'yı tanıma imkanına, ...kavuşuyoruz. Hem de e, yani bu zor bir şey bir taraftan. Evet, o eski metinleri zor. günümüzde anlaşılır hale getirmek için... ...ayrıca bir emek sarf etmek gerekiyor. Onları alıp yani sadece çevirmek değil... ...hani biraz önce programından başından önce de konuşmuştuk. E, ayrı bir çalışma, editörlük, uzmanlık gerektiren... ...hani e, ne diyeyim... ...kısa vadede belki de paraya dönüşemeyecek kadar vakit harcayan metinler. Bunu nasıl göze alıyorsunuz? Yani bu biraz yani Vallahi sizi... Bu çok sevdiğim bir şey Hı. benim. Yani şimdi bazı insanlar mesela bulmaca çözmeyi, Hı. sudoku çözmeyi severler. Ben bu metinlerle uğraşmayı çok seviyorum. Ama tabii çok iyi çevirmenlerle çalışıyorum. Evet. Ve yani bütün kitaplarımız da bu arada çeviri değil çok tehlif eserimiz de var vardım, hemen hemen vardım. yarı yarı yarıdır yani metnin bir kere başta iyi bir çeviri olması lazım ama kuşkusuz çevirmenler ne kadar tecrübeli olsalar da o metnin tarihsel bağlamında bazı sözcüklerin henüz kullanımda olmadığını bunların başka sözcüklerle ifade edilmesi gerektiğini bilmeyebilirler veya bazı alıntıların Türkçe'ye çevrilmesi değil o alıntı eğer Türkçe bir kaynaktan e, neşet etmişse evet. e, Türkçe kaynaktan onun bulunup konulması gerekir. Bütün bunların hepsini tabii biz editörlük şeyi e, çalışması evet. sıra, sırasında yapıyoruz. Yani bir metnin adım, adım adım adım adım adım adım adım yayınlanabilir hale gelmesi çok keyifli bir süreç. Hı hı. İnsan bir yandan da çok şey öğreniyor. Tabii benden sonra düzeltmen okuyor. Şimdi ben çok kitap yayınlamadığım için her kitabı kendim uğraşıyorum. Yani e, ben e, ayda iki kitap, yılda yılda 22 kitap yayınlıyorum. <gülüyor> e, Temmuz Ağustos aylarında kitap yayın evi değil, sadece helikopterin kitabı evet, çıkıyor. De, Dolayısıyla 12 helikopter, 10, 10 kitap, 22 kitap yayınlıyorum. Baştan beri de bu rakam çok değişmiyor. 24 ile 30 arası falan filan değişmediği e, oldu. Fakat zamanla hem e, tarih alanında başka yayın evlerinin çoğalması dolayısıyla e, eser bulma, yani çağdaş Osmanlı tarihi yazarları veya bilim tarihi yazarları ile ilgili e, kitapların Türkçe haklarını almakta zorluk çıkmaya başladı. Ayrıca da tabii bu kur meselesi bizi mahvetti. Yani değil bin mi? dolardan aşağı bir avans ödemesi söz konusu değil. Eskiden diyelim ki dolar 1.6 iken değil 1600 mi? lira veriyorduk. Şimdi 3400 lira evet. veriyoruz. Üç katına çıktı. <gülüyor> Bir de şeyi sormak istiyorum, bu benim çok sevdiğim bir seri vardı, maalesef o devam edemedi, Mor Kitaplık. Evet. evet o hem Türkiye'de evet, kadın tarihi açısından evet, çok önemli bir evet, aslında girişimdi evet, daha önce, benzeri evet, de sanırım yoktu. Evet, evet, Ayrıca edebiyat tarihi açısından da, çünkü edebiyatçılarla başlamıştınız. Evet, evet. Mesela Zihye Muhittin. Evet. Ee, i̇lk defa Nietzsche eserleri kitap yayınlarının Mor kitaplık serisiyle hı -hı, toplu halde hı -hı, günümüz hı -hı. okuruyla birleşip yani buluşmuştu hı -hı. Ee, ve bu çok e, beni çok heyecanlandırmıştı mesela evet. bugün maalesef bunların hepsini bulmamız mümkün olamıyor. Sonra e, Şükyo Nihal ile bir süre devam etti hı -hı. ve kaldı. Ben kendi adıma, kendi merakımdan soruyorum Mor kitaplık ne oldu? Şimdi gerçi bunu şimdiki düşüncelerime göre hı hı. E, internette açık kaynak olarak yapılması gereken e, işler bunlar. Çünkü e, bir kere dilleri oldukça eski olduğu için ki bunları sadeleştirmeye kalkarsanız berbat edersiniz. Evet, eski olduğu için e, bugünkü kuşakların çok büyük bir bölümü bunları okuyamıyor. Yani bunları okumak için adeta yabancı dilden bir metni o dile hakim olmayan birisinin eline bir lügat alıp baka baka baka baka okuması gibi bir zorluk yaratıyor. Temel nedenin bu olduğunu sanıyorum. Yani hı hı. bu kitaplar 190 adet falan gibi çok <gülüyor> Aa, e, üzücü e, çok, satışlar çok üzücü. E, yaptı. Çok üzücü. Dolayısıyla ben orada yazdım e, Kimseyi suçlamayı değil de bizim e, yanlış bir medya seçtiğimizi hmm. e, düşündüm. Yani bunlar açık kaynak olarak yapılmadı. PDFde de e, internete konulmalı. Belli bir yayın evinin web sitesinde de olabilir bu e, konulmalı. E, ve e, isteyen okurların ulaşabileceği, indirebileceği e, kitaplar olarak yayınlanmalı. Yani şüphesiz buna ihtiyaç da var. Evet. E, fakat işte yayın sektöründe e, bizim gibi hele böyle bir niş yayıncılık yapan e, bir yayın evi'nin olanakları evet. e, çok dar bunu yapabilmek için. Evet. Yani umuyorum ki büyük bir yayın evi bunu bir tür e, hizmet olarak kamusal hizmet yani. Dolayısın. Evet bir tür hizmet olarak ele alır. Hatta bizim yapmış olduklarımızı da kullanabilir. Ee, güzel. Hemen, Bunu da buradan duyurmuş evet, olalım tabii, o tabii, zaman. Tabii tabii kullanabilir. E, ve sürdürebilir diye umuyorum. Evet aslında dediğiniz şey çok mantıklı. Çünkü Türkiye'de evet. özellikle Arap harfli döneme dair bir sürü böyle metin hı -hı, var. Ve hı -hı, e, daha hı -hı, hani onların hı -hı. Arap harfli metin halinde durmasındansa Latin harfli metin olarak bir yerlerde durması evet. çok evet. daha şey. Bir de tabii bu yazarların... Ailelerinin, evet bir de bir e, telif hakkı elde etme çabası içinde olmak yerine e, büyük ninerlerinin e, eserlerinin yine Oku. okurların eline geçmesine daha fazla değer vermeleri lazım. Çünkü bunların bir bölümü anonim ülkette değil, evet. anonim ülkette olmayınca da bir telif hakkı sorunu var. E, Tabii bu kadar düşük tirajlarda telif hakkı da ödeyerekten bu işi yapmak hepten zor bir şey. Tabii çok zor. Dolayısıyla ailelerinin ve mirasçılarının da yardımı gerekiyor böyle evet. bir işin yürütülebilmesi için. Evet şimdi bir kısa ara verelim isterseniz sonra biraz da helikopter yayınlarından bahsedelim. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çağatay Anadolu'la birlikte konuşuyoruz ve kitap yayınlarından şimdi biraz da helikopter yayınlarını e, konuşalım. Biraz zamanımız da azaldı. Helikopter yayınları çok ilginç kitaplarla başladı. E, günümüzün meşhur eleştirmen... Ee, ...ne diyelim... ...düşünür de diyebiliriz bence... ...düşünürlerinden bir tak, birinin takma ismiyle yazdığı... <gülüyor> ...söyleyelim mi? <gülüyor> Murat Belgen'in bir şeyle başladınız... Evet. <gülüyor> ...değil mi? Onunla başlamadık ama o da erken kitapların... Evet, ...sadık birisi. Özben... Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...sadık Özben de onlardan biriydi... ...ama yine böyle şeydi... ...farklı bir kanaldan... Hmm. ...gelen bir yayın hmm. başladınız... ...şimdi de gerçekten çok olağanüstü kitaplar çıkıyor... ...ben böyle büyük bir heyecanla takip ediyorum... E, helikopter yayınlarını bu nasıl ortaya çıktı biraz ondan da bahsedelim isterseniz şimdi bu e, arkadaşım Levent Yılmaz'ın fikri zaten e, galiba 20 tanesi falan e, Levent'in e, editörlüğü zamanında çıktı e, kitabın e, dizinin adını da Levent koydu Hı. ve ben niye helikopter dediğimde bu soruyu merak edenler olduğu için tekrarlıyorum İnsanı durduk yerde havaya kaldıran şey edebiyattır da ondan diye evet, <gülüyor> cevap <çok> vermişti. Güzel. <gülüyor> Dolayısıyla yani helikopter böyle kuruldu. O helikopterin en önemli özelliği galiba tasarımı içeriğini geçen bir, evet, bir diyebiliriz. Bu da diyebiliriz. Yani. Bu da kitap yayınları gibi ama çok. Evet o da her ikisi de yani kitap yayın evinin standart klasik kitaplarıyla helikopterin <gülüyor> tasarımı Bülent Erkmen'e ait işte bu kitabın ağzında kırmızı bir boya sürülüşü hafif sarımsı kağıdı ve hafif sarımsı kapağı ile yani bir bence mücevher oldu yani. evet kesinlikle şimdi biz bunu klasik eserler iyi çevirirler bu iki cümleyle şey yaptık yani bizim bunu da baştan itibaren e, telif eser değil de e, çeviri eserler yayınlamak diye bir fikrimiz Hı -hı. vardı. Fakat bu fikri her zaman koruyamadık. E, belki de iyi yaptık. E, yani ne bileyim ben şimdiye kadar 60 kitap çıkmışsa e, belki 10 tanesi tehliftir. E, ama şimdi o konuda daha ben dikkat etmeye çalışıyorum. Yani Çünkü telif alanına girince e, böyle ayda bir kitap çıkaran bir yayın eviyle telif iş, a, e, kitaplar alanını, alanını e, kısmen kaplamak, kapsamak bile e, mümkün değil. Dolayısıyla onu çeviriyle, çeviriyle. sınırlı tutmayı e, sürdürüyorum yani. Peki bitirirken biraz da şeyden bahsedelim isterseniz. Her iki yayınevi de kitap yayınları ve helikopter önümüzdeki dönemde neleri yayınlamayı planlıyorsunuz? Ee, ne tür kitaplarla karşılaşmaya devam edecek okurlarınız? Kitap yayın evinde mesela Eli Kulan'da bir seyahatname var. Heinrich Barth seyahatnamesi. 19. yüzyılda Trabzon'a gemiyle gitmiş İstanbul'dan ve Trabzon'dan Karayolu'yla at sırtında. Üsküdar'a ulaşmış, yolda da gördüğü şeyleri anlatmış, Harika. hatta çizmiş bir Çok güzel. seyyah bu. Çok ilginç başka bir kitap çıkacak, Karamanlı bir Rum askerin seferbellik günlüğü. Harika. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Doğu cephelerinde bulunmuş Karamanlı bir Ortodoks Rum askerin günlüğü. Hı. Adının anastas olduğunu biliyoruz çünkü bir yerde işte hmm. bana anastas diye seslendi diyor. Ama günlüğün başında bir yerde hani adı, soyadı, şuyu, buyu memle memleketi hakkında soğut bilgiler yok. Yani biraz böyle anonim bir kimlik. Ee, helikopterden de e, gene mesela çok önem verdiğim bir şey çıkacak yakın zamanda. Yetişkinler için Shakespeare. Bu, bu kalın bir kitap olacak. 400 sayfanın biraz üzerinde olacak herhalde sanıyorum. Çok e, okuması kolay bir şekilde yazılmış. Çok iyi sistematize edilmiş. Ve ...kitabın başında şöyle bir şaka yapıyor... ...yani isterseniz size diyor başta... ...her oyunun neden bahsettiğiyle ilgili... ...kısa bir refer verelim... ...sadece bu kısmı okuyun... ...müthiş hava atacaksınız etrafında... <gülüyor> ...bütün kitabı okumasanız da olur ama... ...okumanızı tavsiye ederiz diye böyle bir şey var... <gülüyor> ...döneme ait bazı illüstrasyonlar da olan bir kitap... ...çok onu ben kendim de heyecanla bekliyorum... ...şu anda ben Çok okuyorum güzel. Zeynep Avcı çevirdi... ...çok güzel... ...çok iyi bir şey olacak tahmin ediyorum... Ee, çok teşekkür ederiz Çağatay Bey buraya geldiğiniz ve bunları bizimle paylaştığınız için ee, okurlarınıza hem kitap yayınları hem de helikopter yayınlarına daha nice uzun yıllarda daha nice kitaplarla buluşmalarını dileyelim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, görüşmek üzere.